nazik için hocam e'uzu billahi bismillahirrahmanirrahim ve bihinesse'in kavaid fit tekfir kitabında tekfirin engelleri bölümündeydik en son ki okuduğumuz engel neydi? icthiat meselesi beşinci olarak, <güler> olarak <götürüyuckt> kasıt olmaksızın yapılan hata <gülüyor> altıncısı da icthiat etmek <güler> İşte hatta hata olursa bundan dolayı da kişi tekfir edilmez. Ve bunda da ne dedi, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "İzce hakim fa asaba felehu ecran ve izce ted fa Hakim iştihad eder. İsabet ederse iki ecir vardır. İştihad eder, hata ederse bir ecir vardır. Ve bununla ilgili bir hadis vardı. O hadis-i şerifte Onu bir daha tekrar okuyacağız faizle ilgili. Bukhari ve Müslim'de geçen Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Câ'e <gülüyor> bilalun ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme bitemrin berniyyin Bilal-i Habeşi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme berni denilen bir hurma getiriyor. Yani O zaman için berni markası diyelim kaliteli. Fekallelun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme min eyni hadem. Aleyhissalatu vesselam dedi ki bu nereden geldi? Bilal-i Habeşi de dedi ki ya Resulallah kâne indena temrun redigün. Bende kalitesiz bir hurma vardı. Onu iki sağ olarak sattım. Onun yerine bir sağ yani iki ölçek verdim. Bir ölçek onun yerine berni denilen kaliteli hurmayı aldım. linut men nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber efendimizi bu hurmadan yedirmek için bunu yaptık. Aleyhissalatu vesselam da o zaman dedi ki evve evve. Yani yazık yazık. Yani nasıl böyle bir şey yaparsın gibi, hani veya ah ah der gibi, aynı riba aynı riba. Bu yapmış olduğun faizin ta kendisidir, faizin ta kendisidir. La tefa'il, böyle bir şey yapmam. Walakin ıda arat enteşteri febiyet tamra bi biyin akrafın meşteri. Ancak sen böyle bir hurmayı satın almak istersen kendindeki hurmayı başka bir şeyle saat yani onun yerine hurma değil de başka bir şey al ve sonra git o berne denilen hurmayı alacaksan o zaman al ama hurma verip hurma almak diyor bu faizin ta kendisidir ama bununla beraber aleyhissalatu vesselamın yel'inullahu akiler riba ve mukilehu ve şahideyhi ve katibah allah Teala faiz yiyene, yedirene, iki şahidine ve onun yazana onun katibine lanet etmiştir. Ama aleyhissalatü vesselam Bilal Habeşi Allah'ın laneti senin üzerinedir, senin üzerine olsun ve hatta sen lanetiller grubuna girdin demedi. Niye? Çünkü buradaki gayesi böyle bir şeyin caiz olduğunu zannetmesi. Yani yanlış ictiad etti burada Bilal Habeşi. Zannetti ki böyle bir alışveriş helaldir, faiz değildir zannetti. Bundan dolayı da aleyhissalatü vesselam ona lanet Okmadı ve bununla beraber yine bir hadis serif ala sallamın ne de dedi diktir. Hamur ribaniye kulu rjul wa wa yalem bilerek bir kişinin faiz yemesi eşittü min seste ve thalatine zaniyeten 36 kere zina etmesinden daha şiddetlidir. Bir dirhem, bilerek bir kişinin faiz yemesi onun 36 kere zina etmesinden daha şiddetlidir buyurur. Ama bu nedir? Genel bir hükümdür. Böyle bir sahabeye bunu hemletmek caiz değildir. Yani sen 36 kere zina etmekten daha kötü, daha berbat bir iş yaptın. Aleyhissalatü Vesselam'ın bu hadis-i herifini görmedin mi gibi böyle bir ee, şey söylenmez böyle bir sahabeye Aleyhissalatu vesselam onun hatasını ne yapmıştır affetmiştir ve onu mazur saymıştır ama onu ne yapmıştır ona bunu öğretmekle ve hatasını düzeltmekle yetinmiştir ee, onlara ulaşan neydi inneme riba finnesiye Faiz ancak nesie olduğu zaman haramdır. Onlar öyle zannediyordu. Riben nesie nedir? Riben nesie geciktirilerek yapılan faiz. Mesela diyelim birine bin lira borç veriyorsun. Adam sana bir sene sonra, iki sene sonra onu bin iki yüz euro olarak ödemeni istiyorsun. Bu nedir? Faizdir. Sahabe zannediyordu ki budur faiz. Yani zaman aşımıyla böyle bir yapılan anlaşma veya böyle bir borçlanma budur faizdir e, dediler. Bu, e, bunun dışındakiler yani iki ölçek verip bir ölçek almak helal zannettilerdi. Yani genel olarak baktığında burada ne var bir de haramı helal kılma var. Ama bu e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları bu amelinden dolayı kafir saymaması bir yana ona siz günaha girdiniz dahi dememiştir. Niye? Çünkü burada yanlış ihtiraat etmiştir de ondan dolayı. İbn Teymiye Rahimullah diyor ki: "Lâ minhum bi riba fa'lu ta'wilan sa'igan fil Yani bugün diyor İbn Teymiye Bilal Habeşinin yapmış olduğu gibi birileri de yani kendisine faiz yemenin laneti ulaştığı halde yine giderse faiz yerse onu o kendisini Bilal Habeşi benzetemez diyor. Çünkü Bilal Habeşinin burada yapmış olduğu çok normal bir kendisini caizle sokan, caize girdiren bir tevil yapmıştır. Dolayısıyla onu yapmış olduğu tevil gibi başkalar da bu gibi tevil yapmaya kalkışmasın diyor. Ee, ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i buyuruyor. Bak eder <gülüyor> ki mankıle an taifetin min fuddale'l medeniyyin min etyan'l mahash men ettem ra'atan fi dubra fa kafirun bima unzila ala Muhammed aleyhissalatu vesselam diyor <gülüyor> ki bir kişi hanımıyla arkadan birleşirse o Muhammed'e indirleni ne yapmıştır? Ee, inkar etmiştir. Ve yine Üs Üsame bin Zeyd bir kişi la ilahe illallah dediğinden dolayı e, onu onun korkusundan dolayı Müslüman olduğunu zannederek öldürdüğünden aleyhissalatü vesselam onun bu fiiline karşı geldiydi ama bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadı Üsame bin Zeyd'i kısas uygulamadı. Sen onu öldürdün kasten bir adam öldürenin cezası adam öldürmektir. Kısası kısası olması gerekir veyahut da olmazsa sen bunun fidyesini vereceksin demedi aleyhissalat. Diyetini ödeyeceksin demedi. Niye? Aleyhissalatü onu ictihad ettiğinden dolayı onu mazur saydı. Onu mazur saydı yani ona hac cezasını uygulamaması onu mazur saydığının da bir belirtisidir. Ama tabi yapmış olduğu amelden dolayı kınadı ama ona hac cezasını uygulamadım. Yine Miqdad bin el-Esved. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve geliyor, diyor, soruyor. Ya Resulallah, "Araite in laqitu rajulan min Kafirlerle diyor savaşta karşılaşsam kılıçla benim iki elimden birini kesse, koparsa benim elimi. ثُمَّ bir şey بِشَيْجَرَتِينَ Sonra benden kaçıp bir ağaca sığınsa, dese ki Eslemtülillah ben Müslüman oldum dese, اَفَاَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللّٰهُ en اَنْ قَالَهَا Ya Resulallah bu söz söyledikten sonra ben onu öldüreyim mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hayır onu öldürme diyor. Ya Resulallah ama o benim elimi kesti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki onu öldürme. Eğer sen onu öldürürsen o seni öldürmeden önceki e, hali gibi e, o mertebe erersin. Yok. bi bi kelimetul Yani sen onu eğer öldürürsen sen onu öldürmeden önceki onun haline girdirsin kendini o da sen onu öldürmeden önceki o haline girer bu biraz e, karmaşık bir şey ama bu ne demektir yani sen onu öldürürsen o zaman ne olur sen onu öldürmeden önceki o adamın haline girersin yani o Müslüman olmadan önce öldürülmesi helaldi ya sen onu öldürürsen senin de öldürülmen helal olur kısasa kısasa olarak. Sen onu öldürürsen sen onu öldürmeden önceki o haline onun o haline girersin. Yani onun öldürülmesi helaldir Müslüman olmadan önce onun o haline girersin hangi konuda? Öldürülmesi helal olması hususunda yoksa kafir olma değil de öldürülmesi helal olması hususunda. Niye öldürülmen o zaman helal olur? Çünkü kısa kısa sen onu öldürürsen onu öldürdüğünden dolayı o Müslüman sen de ona karşılık ona ne olur öldürülürsün. Ee, ve o ne olur? Senin menzilende olur. Senin onu öldürmeden önceki menzilende olur. Yani o Müslüman olduktan sonra aynen... Ee, senin kanın nasıl helal değilse, o zaman artık o Müslüman olduktan sonra onun da kana helal değildir. Ona dokunamazsın. Ve anta bimanziliti lti qabla qabla muslimun aminun bi Sen onu öldürmeden önce ki halin senin neydi? Sen Müslümandın. Senin kanına dokunulması Olmazdı. O zaman o da ne olur? O da senin menzilinde olur. Yani sen masum bir kanı akıtmış olursun. Sen masum bir kanı akıttığından dolayı o şehit olur adeta. Ama sen onu öldürdükten sonra senin katlinde vacip olur, helal olur veyahut da senin diyeti ödemen gerekir. Niye? Çünkü sen masum bir kanı öldürmüş olur Müslüman olduktan sonra. Yani Aleyhisselatü Vesselam burada ne buyuruyor? Asıl bizim burada konuyla ilgili meselemiz değil. Mesela birisinde Hüsame Bin Zeyd e kısas uygulamıyor. Ama buna diyor ki sana diyor kısas uygulanır. Aradaki fark ne? Hüsame Bin Zeyd de adam öldürdü. Bu da diyor ki ben de onu öldürsem ne olur? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen de öldürürsün. Kim söyleyecek bunu? Yani Hüsame Bin Zeyd'i uygulanmadı Aleyhisselatü Vesselam ama buna Diyor ki uygularım ben sana diyor veyahut da sana uygulanır. Niye diyor ona Aleyhisselatü Ona uygulamıyor, buna, sana diyor sana uygulanır. Cevap kim söyleyecek? Bence hocam, o <gülüyor> onu direkt öldürüyor. Orada şey kalmıyor ama o ikisi diyor elini kesti. Hocam, Bir daha söyleyeyim. Şimdi Aleyhi Vesselam, Usame Bin Zeydi, La İlahe İllallah diyen birisini e, benden korktuğundan dolayı e, Müslüman olduğu dedi, onu öldürdü. Ama Ali sallatü vesselam müsemmezdi. Kısa s olarak öldürmedi. Ama buna diyor ki, e, sen diyor onu öldürürsen sana kısas uygulanır. Sen öldürülürsün Niye? O savaş anında. Bu da savaş anında. Hocam bu Bu da, da savaş alanında. Karşılık ellerini kestiği için hani nefsi bir şey yok. Yok. Birisi belki ihtiyat etti. ikincisi de peygamberimiz uyarmış oldu hocam. E, %90 yaklaştın doğru. Birisini Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Artık bunu biliyor. Bildikten sonra yaparsan artık sen e, mazeretin yok. Ama öteki bunu böyle bilmiyordu. Bunu böyle bilmiyordu bilmediğinden dolayı. Dediğim gibi iştah etti. Hata etti yanlış yaptığından dolayı. Ve bunu böyle bilmiyordu. Ondan dolayı o öldürülmez ve yani Abdullah ibn umar ne yaptı ihramlı olan bir kadının ayakkabısının altını kesiyor yani ne diye ihramlı olan kişinin ayakkabısının o topuk yeri açık olacak vesaire diye onun ayağının topuğunu kesiyor son Safiye bin Tübeyit sonra Safiye bin Tübeyit diyor ki ana işte hadsete ana Rasulullah sallallahu aleyhi sellem Kad, kana ben Hazreti Ayşe ile konuştuğum Hazreti Ayşe bana dedi ki kadınlar ayakkabılar hususunda ruhsatlıdır. Yani onların ayakkabılarının topuklarının açık olması diye bir şey yok. Kadınlar da elbise hususunda problem yok. Sadece işte yüzün açılma meselesi bir de eldiven takmama meseleleri ihramlıyken gerekir. Yoksa onun dışında ayakkabısının açık olması vesaire böyle şeyler gerekmiyor. Sadece bunlar kim içindir? E, erkekler içindir. Şimdi burada ne var? Abdullah bin Ömer'in yanlış anlaması var, yanlış iştahat etmesi var. Bundan dolayı da e, ne olmadı? Azarlanmadı. Yine salatu vesselamın burada ki bu hadis-i çok e, önemli bir hadis-i çok gündemimiz olan bir hadis-i Aleyhi Aleyhissalatü vesselam bir e, tüm e, kumandan seçtiği zaman ona diyor ki "Eğer hasar bir kaleyi kuşattığın zaman kaledeki insanları kuşattığın zaman faradu onlar senden sana dese ki bizim aramızda Allah'ın indirdiğiyle hükmet dese fela tunziluhum ne diyor onlara Allah'ın hükmünü uygulama. fela tunziluhum Onlara Allah'ın hükmünü uygula. Velakin enzilhu ala Sen onlara kendi hükmünü uygula. Kendi hükmünle hükmet onlara. Enneke la tusib hukmallahi fi mamla. Çünkü bilemeyebilirsin o konuda Allah'ın hükmüne isabet edecek misin, isabet edemeyecek misin bunu bilemezsin. Sahih Müslim'de geçiyor bu hadis Ha burada ne var? Yani burada genel anlamda ilk baktığında Ali aleyhi ve Allah'ın indirdiğiyle hükmet mi diyor? E şimdi baktığın zaman ayette tamamen çelişkiye düşüyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Şimdi burada ne diyor? Bir kale halkını sen muhasara ettiğinde o insanlar sana gel bizim aramızdaki meselelerde Allah'ın indirdiğiyle hükmet derse onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmetme. Niye? Çünkü belki Allah'ın adıyla hükmediyorum dersin ama belki kendi Kafana kendi reyine göre hükmedersin. öyle bir durumda diyor öyle bir haldeyken kendi hükmünle hükmet. Tamam yani bu genel anlamda hiçbir zaman Allah'ın indirdiğiyle hüküm etme anlamına gelmez. Yani bir konuda tereddüt ediyorsan ben bu konuda böyle derim e, demeyi aleyhissalatu vesselam öğretiyor. E, bu da önemli bir hadis şerif, çok e, farklı bir hadis şerif. Ee, ne demektir bu en Çünkü bazen olur ki kişinin kendi vereceği hüküm Allah'ın hükmüne uygun olmaz. O zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zümresine girer. Ama bu kişi kendi görüşüyle hükmedilmesini Aleyhissalatu vesselam kendisi belirtiyor. Niye? Çünkü öyle insanlar mazurdur. Öyle insanlar mazurdur. Ve kendi iştihadından dolayı da ecrini alır, sevabını alır. Yani Bunun... Bu yani bir insan Allah'ın hükmünü bilmiyor. Ee, ama önünde bir mesele var. Cehaletinden dolayı... O önünde bir mesele cehalet, var. Yanılmamak o, için. He, yanılmamak için. Allah'ın hükmü böyledir dememek için. Kendisi Allah'tan korkarak hakkı en uygun bir şekilde... Hüküm vermeye çalışır ve der ki bu yani benim kendi hükmüm ama bu konuda Allah ve Resulü'nün dediğini de tam bilmiyorum. Bu şekilde hüküm ediyorum denmesidir. Evet. Şimdi bu konuda yine bir hadis-i şerif var. Bu bu meseleyi biraz daha açıklıyor. Mesela aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Beni Kureyza şey yapmak için onlara orada savaşmak için beni Kureyze Yehudileriyle ikinci vakti girdiydi. İşte o bir Müslümanın tesettürünün çekilmesi, elbisesinin yırtılması bir kadının. Bunu Aleyhisselatu vesselam duyunca Beni Kureyza Yahudilerin yaptığını hemen ikindi namazı vaktiydi. Aleyhisselatu vesselam dedi yok. La yusalliyen nahdun elasr illa Beni Kureyza. Hiç kimse namazı kılmayacak ancak Beni Kureyza'da kılacak. Şimdi sahabenin bazısı ikindi namazı çıktıktan sonra akşam namazı vakti oldu. Orada namaz kıldı. Kimisi de namaz vakti gecikmez ben namazımı illa kılacağım dedi. Yolda da olsa akşam namaz vakti girmeden ikindi yıkıldı. Şimdi burada aleyhissalatü vesselam iki tarafı da kınamadı yani niye namazını e, kıldım ben, beni Kureyze'de kılacaksınız dedim ötekinlere de niye siz namazın vaktini geçirdiniz de demedi niye çünkü sahabeler bu meseleyi farklı anladı dedi. kimisi e, illa o yolda kılacağız oraya giderken yolda kılacağız anladı kimisi oraya varınca kılacağız anladı bundan dolayı aleyhissalatü vesselam hiçbirisini ne yapmadım e, kınamadım böyle, zaten hocam bir olay değil. Bir bir kere evet aynı. Evet doğru. O da açık olduğundan ikisi de haklıydı i̇kisi de ha, hak hak üzere tabii. Evet. Burada sabi ihtihad ettiğinden evet. ecrini de alır. Evet. Ve yine şu mesele de çok ilginç. Ee, yine hadis-i geçiyor bu. Ebu Davud'ta "خرج رجلان أبي سعيد الخدري عن طريق حديثه خرج iki kişi çıkıyor." Fakat aratı sala namaz vakti oldu velesi mehum amaun suları yoktu, abtes alacak suları yok. Feta mıma sayeden, tabi ben teyamu aldılar. Thuma vajed almae fasli namaz kıldılar bu şekilde. Thuma vajed almae fil vakti. Daha sonra ne yaptılar? Vakit içerisinde suyu buldular. Onlardan birisi namazını tekrar iade etti, birisi de e, iade etmedi. Yani faadeh hudumus salav hem abdestini tekrarladı hem de namazını tekrarladı. Öteki ise de tekrarlamadı. Dedi ben kıldım dedi bir daha kılmama gerek yok dedi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Ali vesselam ikisine de güzel cevap verdi. Namazını ve abdestini tekrar almayana dedi ki asabte sünneh ve ajzaat ki Sen sünneti uygun hareket ettin ve senin namazın da geçerli oldu. Vakalelliliyi tevaddu ve âde, abdestini tekrar alıp e, namaz kılana da dedi ki: Lekel ejir merratin, sana da iki ejir vardır, iki sab vardır. Yani ikisinin de gönlünü aldı çünkü ikisi de o anda ne yaptılar, e, kendisince e, uygun olanı yapmaya çalıştılar. Aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Bunları kınamadı. İbn Teymiye rahmetullah, Raf'ul Melam adlı kitabında şöyle der. Fainemenn nasha bibadiyatin aw kana hadithu ahdin bilislam wa fa'ala shay'an Bir kişi uzak bir yerde yaşasa İslam'dan ve İslam ortamından uzak bir yerde ve hatta yeni müslüman olduysa haram olduğunu bilmeden bazı haramları işlese bundan günaha girmez ve ona had cezası da uygulanmaz had cezası gerektiren bir şey yapsa bile ve bunu yaparken de şerif bir delili de göstermese bile yani ben bunu yaptım ama e, burada Allah Celle Celaluhu böyle diyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor demese bile bu kişi günah ha girmez ve buna hac cezası da uygulanmaz. Femellem yebluğul lem yebluğul hadisül muharrem kendisine haram kılıcı bir hadis ulaşmazsa ve senedi fil ibahati ila şarayin şer'iyen meşru olduğuna dair de eee olduğuna dair de şerî bir delille de istinad ediyorsa yani kendisi bir haram işiyor, haram işlerken de yanlış anlamış olsa bile Allah'ın bir ayetine, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisine dayanarak onu yapıyorsa evlâ en yikûnû o gibi insanlar nedir? Daha çok mazurdur. Çünkü niye? Bir ayete dayanıyor, bir hadise dayanıyor. Yanlış anlamış ama yine bir ayete bir hadise dayanıyor. Bundan dolayı e, içtihad eden, içtihadından dolayı hem ecir alır hem de övülür. تقدم ما تقدم لا etme aletlerine sahip olmayan, ijtihad etmeye malik olmayan tamamen cahil bir kişinin kendi kafasına göre, kendi arzuna göre e, fetva vererek bir şeyler yapması ihtihada haml olunmaz. Ona bu adam ictihad etti de yanıldı denmez. Velel mubtadi'u sahibul heva lezî ya'rifu'l hakka bi'delleti'l kat'iyye. Yani adam değilim. kat'i delilleri, kesin delilleri biliyor ama adam heva ve heves sahibi, bidatçı. Bu gibi insanların kendi aklına uyarak bir takım e, görüş beyan ederek haktan sapmaya çalışmaları ictihadın zımnına girmez. Bir de bakıyorsun bu gibi insanlar kafir ve zalim devlet liderlerini memnun etmek için şeriatın zıttına fetvalar veriyorlar. Bu gibi insanların fetvaları ne olmaz? İçtihad olmaz. Veyahut da dünyevi bir takım maddi çıkarlar olanlar. Femen kâna da vasfûle yu'adâr <gülüyor> bimânyel içtihad. Bu gibi e, özelliği olan insanlar içtihad engeline takılmazlar. Yani bu gibi insanlar iştahat ettiğinden dolayı engeli vardır. Küfür işlese e, bu adam bundan dolayı iştahat ettiğinden dolayı hata etmiştir. Dolayısıyla bu adam tekfir edilmez denmez. Veyahut da adam bir günah işlese e, heva ve hevesine uyarak bidat ehli olduğundan dolayı e, ve demin saymış olduğumuz maddi bir çıkardan dolayı böyle şeyler yapacak olsa bu adam günaha girmez diye bir şey söylenmez. Bunu anlamak aynen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis serifiyle olur. Ali sallallahu böyle yapan insanları cehennem ateşiyle ne yapmıştır, müjdelemiştir. Bir hadis i Ali sallallahu aleyhi ve sellem ki el Quda'tu falafun kadılar hakimler üç zümredir, üç türlü hakim vardır. Üç türlü ne vardır? Hakim vardır. Wa fil cennet, bunların biri cennete girecek, wa istina'ni finnar ikisi de cehenneme girecek. Biri cennete, iki zümre de cehenneme gelecektir. Cennette olan kimdir? Faraculun arafe'l hakka fekadabe. Hakkı biliyor, hakkı ile hükmediyor. Bu insan cennettedir. Tamam, Evet. Hakkı biliyor, hakla hükmediyor bu insan nedir? Böyle bir kadı cennettedir. Ama ikincisi varaculun arafe'l hakka fejar fi hükme. İkinci kişi hakkı biliyor ama zulme diyor. Hakkı biliyor. Yanlış hükümler veriyor. Bile bile. Bu insan nedir? Favufinna cehennümdedir. Ve racülün kadalinnâsı alâ cehilin Üçüncü hakim kim? Cahilcele hüküm veriyor. Bilmeden hükümler veriyor. Böyledir, şöyledir. Hani geçen hafta okuduk ya... Kitaptan olduğunu, Allah katından olduğunu iddia ediyorlar. Dillerini bükerek böyle şeyler konuşuyorlar. Halbuki ne kitaptan ne Allah'ın dediğinden onlar. وَمَا وَمِنَ الْكِتَابِ وَمَا وَمِنَ اِنْدِ اللّٰهِ وَيَكُنْنَا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَمِنْ يَعْلِمُ Bile bile Allah'a yalan konuşuyorlar. فَوَفِ النَّارِ Bu da nedir? Cehennemdedir. Cahillik ve hükmeden, bilmeden, hükmeden insanda nedir? cehennemdedir dedi ve konu eğer hata, la yani, onu yani bir mücthid icad ettiği zaman hata ederse yine o mücthid taklit edilecektir anlamına gelmez bu mücthid icadında hata ederse ve hata ettiği de bilinirse o mücthiddir nasıl olsa sahip almıştır biz bunu yine de taklit edelim denmez Alimleri, müştehitleri hak da olsa, batıl da olsa her konuda taklit etmek, hata da olsa, doğru da olsa her konuda taklit etmek kimlerin sünnetidir bu? Ehli kitabın sünnetidir. Yahudi ve herisyenlerin sünnetidir. Yahudi ve herisyenlerin özelliği buydu. Papazları, hahamları ne diyorsa doğruydu. Tevrat'a, İncil'lere bakmazlardı. Onlar onları bundan dolayı allah Teala ne buyuruyor? Rab edindiler. Allah'tan başka bunlar Rab edindiler. Tövbe 31. Dolayısıyla onlar neyi hangi haramı helal kıldılarsa, hangi helalı haram kıldılarsa o konuda da onlara tabi oldular, itaat ettiler ve onlara da ne olmuş oldu? Rab edinmiş oldular. İkra. İkra da nedir? Bir kişiyi tekfir etmenin engellerinden birisidir. Bir kişi tekfir etmenin engellerinden birisi nedir? İkrahın olması. Bu da ne ile sabittir? Nahl suresi ayet 106. Nahl 106 ile bu bellidir. Bir kişi küfür bir kelime söylerse, men kâfera billen me'dîmâni. Allah iman ettikten sonra kim Allah'ı inkar ederse, illâ men ukriya ve kalbu mutmainen bil Ancak kişi kalbinde iman mutmain olduğu halde ikrah olursa bu insan nedir müstesa? Bu insan ayrıdır ama velakin men şeraha bil sadran bir kişi küfür kelimesini açıkça da söylüyor. Sadran göğsünü gere gere hiçbir ikrah olmadan, hiçbir sıkıntı olmadan bunu söylerse feali mugadabun minallahi Allah'ın gazabı onlarıdır. Onlara büyük bir azap vardır. Ama bunun dışında kişi ikrah altında ise, kalbinde iman mutmain olduğu halde küfür kelimesini söylerse o kişiye bu küfür kelimesini söylemesi zarar vermez. Ali İmran 28 yine aynı şekilde. Layette kifil awliya mu'minin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edilmesinler. Wa men ye fi Kim bunu yaparsa o kişinin Allah'la bir bağlantısı yoktur ancak onlardan ciddi anlamda korkarsanız kafirlerden ciddi anlamda korkarsanız yani ortada bir ikrah varsa ortada bir ikrah varsa ama o ikrah nasıl bir ikrahtır? Karşıdaki insanın uygulayacağını da yüzde yüz biliyorsun. Seni tehdit ediyor. Tehdit ettiği zaman o tehdidi gerçekleştireceğini de yüzde yüz biliyorsan o zaman onları Onlara muhalat göstermen, dostluk göstermen de bir be'is bi yoktur. Allah-u Teala sizi kendi azabından korkutur ve ilallah il Sadece dönüş Allah Celle Celaluhu'ya'dır. Şimdi diyoruz ki ikra altındayken kul küfür kelimesini söylerse o kişi tekfir etmenin engellerindendir. Ama bu nedir? Kişinin ikra altında küfür kelimesini söylemesi onun için bir ruhsattır. Ama evla olan azimettedir, ikrah görse bile kişinin söylememesidir evla olan. Fazilette olanı odur. Ama kişi o fazileti terk ederek ruhsata sarılırsa da biz ona bir şey der miyiz? Biz ona bir şey değil Çünkü allah Teala'nın vermiş olduğu bir ruhsat kullanmıştır. Ama ne deriz? Evla olan, faziletli olan nedir? E, azimeti almaktır öldürürsen öldürülsen bile küfür kelimesini söylemeye yanaşmamandır. Bunu hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Mesela bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda'ya şöyle diyor. Efsani halili sallallahu aleyhi ve sellem Bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu tavsiye etti. Dedi ki elletüşrik Allah'a asla şirk koşma. Ve in kutti'te ve hurrikta, kesilsen, doğransan, yakılsan bile Allah'a şirk koşma. İbn Mace'de geçiyor, yakıda geçiyor, Batı Şerif. Kesilsen, doğransan, yakılsan, ateşe yakılsan bile Allah'a şirk koşma diye tavsiye etti. Ve yine bir hadis-i şerif-i aleyhissalatu vesselam iman <gülüyor> Kişide üç özellik bulunursa o kişi imanın tadını tatmış olur. Bunlardan birisi ise en yecrea en yauda fi'l-küfr kema Ateşe atılmaktan nasıl kaçınıyorsa küfre girmekten de o derecede korkacak. Veyni bir hadis aleyhi ve sellem ne buyurur? Kad kane men qablekum. sizden önce insanlar vardı. Yuhadzur racul adam alınırdı, tutulurdu. Feyuhfaru fil ardı. Yeryüzünde onun için bir yer kazınırdı. Feyu'alu fiha adam oraya yerleştirilirdi. O çukura yerleştirilirdi. Fe ca bi fe yecab testere getirilirdi. Fe yud'a ala ra'si başına o testere konurdu. Fe yec'alu nisfayni adam ikiye bölünürdü. Uymşatu bi emşat il hadid demir taraklarla vücudu taranırdı minduni lehmihi ev azmi. Eti kemiğinden ayırt edilirdi. Demi e, demir tarakla taranır, öyle vücudu parçalanırdı canlı canlı. Ve fama ma kendini Böyle işkence gördüğü halde bu hal onu dininden vazgeçirmiyordu buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve yine Abdullah bin Hüzafe Es-Sehmi'nin başından geçen sahabe, Abdullah bin Hüzafe Es-Sehmi'nin başından geçen Roma kralıyla beraber başından geçen kıssada da olduğu gibi. O lider onu yakalıyor. Diyor ki ona sen Hristiyan ol. Diyor ki Abdullah bin Hedafi diyor ki sen Hristiyan ol ve uşrikuke fî mulke ve sultani ben ne yapacağım sana ne kadar imkanlarım varsa yarısını sana vereceğim ve otoritemin yarısı da senin yani devletteki otoritenin bir bölümünde senin olacak senin, yani devlette söz sahibi olacaksın sen. onun eline esir düştüydü ona Abdullah bin Hedafi dedi ki Bırak kendi imkanını. La a'taytani ma temliku wa jami' ma malakatul Arab. Senin imkanlarının hepsini versen, yarısı değil hepsini versen ve Arapların sahiplenmiş olduğu ne kadar imkan varsa hepsini de versen, ala en erci'a an din sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dininden dönmek üzerine tarfata Bir göz kapatıp açıncaya kadar bana bu kadar imkanları ayağımın önüne sersen, ben diyor göz kapatıp açınca kadar bile ben de bunu istersen imafert bunu yapma. O zaman diyor seni öldürürüm diyor. O da diyor ki entah sen nasıl istersen öyle yap sen bilirsin. Ondan sonra çarmıha geriliyor asılıyor o şimdi. Çarmıha gerildiği zaman okçulara deniyor ki on, onun yanına o ok katın ama direkt ona değil, elinin yakın tarafına. Çarmaya gelmeyi biliyorsunuz değil mi? Böyle tahtı, bu haç gibi şeye giriyorlar. İsa Aleyhisselam'ın asıldı diye zannettikleri. O şeye giriyorlar. Ellerin ayaklarını bağlıyorlar oralara. Diyor ki o katın ayakları tarafının yanına gelsin. Ellerinin yanlarına gelsin. Yani ta ki göz dağı verilsin ona. Ve ondan sonra o halleri yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki yine sen. Hristiyan ol yine vazgeçiyor. Yine Hristiyan olmak istemiyor, İslam dininden dönmüyor. Summe daa bi qidrin fasubba fiha ma'un hatta Sonra deniyor ki kaynar su getirin. Kaynar suyu bunun başının üzerinden aktı Kaynar su getiriliyor, başından aşağı aktılıyor ve ondan sonra kaynar su başından aşağı dökülüyor. Yine de vazgeçmiyor. Summe daa bi esireyn minel Daha sonra iki tane Müslüman esir getiriliyor. Femir bihadima ful keyha ve yu'radu alayhi al-nasraniyyu wa yaba iki esir getiriliyor Müslümanlardan onlardan birisini emrediliyor ee, yanaşmıyor ondan sonra o kaynar suya atılıyor o esirlerden birisi ve yine Hristiyanlık sunuluyor yine Hristiyan ol yine ondan vazgeçiyor Müslüman Müslüman olarak kalıyor Femamar bi an yulka fiha falma daba bih baka daha sonra deniyor ki bu kaynar suyun içine bunu atın. Kaynar suyun içine atın. Yani başından dökülmesi bir yana ondan sonra diyor ki kaynar suyu attın o zaman ne olacak? Kesin ölecek. Kaynar ondan sonra ağlamaya başlıyor. Durdurun diyor. Tamam bunu durdun Galiba korktu bu diyor. Diyor ki ona yine Hristiyanlık sunuyor. Gel yine Hristiyan o zaman seni serbest bırakacağım. Yine vazgeçiyor. O zaman diyor ki niye ağladın ki sen? O da diyor ki ben şunun için ağladım. Şimdi ben atılacağım bu kaynar suyun içerisine bir anda ben öleceğim. Ama ben istedim ki vücudumdaki kıllar kadar canım olsa da her birisi teker teker yavaş yavaş Allah uğrunda atılsın istedim. Yani bir anda canım çıkmasın da böyle bu kadar canım olsa da bu kadar canımın Allah yolunda verilmesini bir an için istedim bundan dolayı ağladım. Ondan sonra yine atmaktan vazgeçiyor onu Roma kralı. Diyor ki: "Seni serbest bırakacağım ama bir şartım var." Sen diyor benim başımı öpeceksin. Başımı gel öp diyor. Seni serbest bırakacağım. Ondan sonra Abdullah ibn Hudafet esmi diyor ki: "Sen diyor sadece beni değil, diğer Müslüman esirlerin hepsini de bırakırsan olur." diyor. "Tamam." diyor. "Diğer Müslümanların hepsini serbest bırakacağım." Bundan sonra o gidiyor e, onun başını öpüyor ve onu serbest bırakıyor ve diğer Müslümanların hepsinin esirleri de serbest bırakıyor. E, çünkü diyor yani başını öptüğümden dolayı bana bir zarar gelecek değil. İslam'a da dinime de bir zarar gelecek değil diyor ve esirlerin bir serbest bırakılıyor. Ondan sonra gidiyor Hazreti Ömer'in yanına o esirlerle beraber. Hazreti Ömer e bu durumu anlatıyor. Başımdan böyle böyle şeyler geçti. En son dedi ki benim başımı öp. Ondan sonra ben seni serapisi bırakacağım. Hazreti Ömer radıyallahu dedi ki Hakk'un ala kulli müslimin en yukabbile ra'si Abdellahi bin Hudhafe Her Müslümanın Abdullah bin Hudhafe başını öpmesi Her Müslümanın Abdullah bin Hudhafe başını öpmesi gereklidir. Herkesin üzerinde görevdir. Herkes bunun başını gidip öpecek. Ona hürmeten. Bu ene ebde ilk başlangıç yollarıda ben onun başını öpeceğim diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh onu gidiyor, öpüyor ve sahabenin hepsi birden icma etmiştir. Abdullah ibn Hudzafe'nin bu yapmış olduğu olayın doğruluğunu tasdib etmişlerdir. Ve burada da dikkat edilen mesele nedir? Evla olanın e, azimeti seçmek oldu. İlla en tekun minhum Ayet-i kerimede Teala buyuruyor ya. Onlardan ancak korkarsanız yani onların sultasından onların dilleriyle Siz dillerinizle onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yani onları seviyor gibi gözükebilirsiniz. Gerçekten onlar otoriteleriyle sizleri ikra altına alıyorlarsa sizleri ezecek olurlarsa sizin canınıza bedeninize zarar vereceklerse, sizi öldüreceklerse veyahut da vücudunuzu parçalayacaklarsa ama kalbinizden yine onlara düşmanlık beslersiniz. Valla tüşa yiuhum ama onların tamamen de destekçisi de olmayın. Yani mesela diyelim dara kaldığında tembihledi diyelim ki böyle böyle yaparsan seni öldüreceğiz. Tam o sen onun ne yapıyorsun diyelim ki o kafir lidere dost gibi gözüküyorsun. Ama bunu devamlı, devamlı, devamlı kalbinden de yapıyormuş gibi de bunu devamlı da söylemene de e, izin yok. Yani ben kalbimden de bunu gerçekten çok seviyorum. Ben buna karşı önceden söylediğim sözlerden vazgeçiyorum. Gerçekten bu Allah'ın sevdiği kuldur. Bilmem ne böyle kafiri övmeye çalışmak bunu yapamaz. Ama sadece bazı yerlerde bunu yapabilir. Yani izin verildiği sürece <gülüyor> zaruret tubihul mahzurat ve mübakkılar ama zaruretler de miktarı kadar ona izin verir. Kadar بقدرi ne kadarıyla kendini kurtarabiliyorsan zaruretten kurtarabiliyorsan ancak o kadarını yapabilirsin. iyice o konuda da genişleyemezsin. Misal diyelim bir kadın Daraldığı zaman kadın doktor bulamadığı zaman ne olabilir dedik erkek doktora gider muayene olur ama kadının ona gitmesi erkek doktora gitmesi tamamen o adamın yanında çırıtıplak soyulması anlamına Gelmez bu değil mi? Nedir? Ne kadarıyla iktifa ediyorsa ne kadarıyla zaruret gideriliyorsa o kadar nispet açar. Ondan fazlasını açması ne olur? Haram olur. Hocam bunun terste mübah olur mu? Nasıl? Tabi tersi de aynen. Yani bir diyelim ki bir e, kadın doktor var. Erkek gidiyor. Görmek, Nasıl? Zarar olur. Yani zarar vermek için Kafire zarar vermek yani. için mi? Tabi o olur o da gelecek. Onlar evet. gelecek. Ayrı bir madde olarak uzun uzadı o gelecek. Evet. Ee, ve burada yine o demin söylemiş olduğumuz hadis-i şerifi söylüyor. Allah teala tecavüzü li Allah Teala benim ümmetimden hatayı, unutkanlığı ve ikrah altında yapmış oldukları şeylerden dolayı onları ne yapmıştır? Muaf tutmuştur. Buradan itibaren Ammar bin Yasir kıssası. Bu, bunu da söyleyeyim gerçi buradan sonra başka bir madde geliyor. Ammar bin Yasir müşrikler Amar bin Yasir aldılar onu bırakmadılar ta ki dediler ki peygambere söyleyeceksin, peygamber efendimizi e sövürdüler ve bizim ilahlarımızı hayırla yad edeceksin kendi putlarını hayırla yad etti Amar bin Yasir felemma etâ Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince aleyhissalatü vesselam dedi ki ma varak ne bıraktın geride ne oldu ne geçti başından dedi ki ya Resulallah şer oldu şerli bir ortam oldu Maaturik <gülüyor> tuheta nil tumin ki yarası olala sana kötü söz söylemeden beni bırakmadılar. Wedekartu aletüm be kair onların putlarını e, e, övmeden de beni bırakmadılar. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o an dedi kalbini nasıl buldun? Kalbim imanla doluydu. Aleyhisselatü Vesselam'da Ammar bin Yasir'e dedi ki aynısını yine yapacak olurlarsa yine aynı şekilde yaparsın dedi. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ruhsat verdi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir mesele Ammar bin Yasir'in bu durumu gerçekten e, ciddi bir ikrah olmuştur. Yani mesela kendisinin gözü önünde Annesini babasına işkence etmişlerdir, onları öldürmüşlerdir gözü önünde ve onları onu ateşle yakmışlardır ve waqtuhi bilme onu kaynar suya atmışlardır fa <gülüyor> aradı. O kadar Amr bin Yasir'e işkence yaptıktan sonra onların ilahlarını putlarını övdü, ondan sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledi. Yani gözü önünde akadekel kuffaru fagatuk fi'l ma başkibir hadis rivayet ki kafirler seni aldı suya kaynar suyun içerisine mi bıraktılar. Dedi Ali sallallahu aleyhi ve sellem "Fekultu kaza kaza ya Resulullah böyle yaptılar ben de bundan dolayı böyle böyle söyledim." Ali sallallahu aleyhi dedi ki eğer bir daha iyi yapacak olurlarsa sen de yine aynı karşılığı verirsin. Ahraka'l müşrikun binler ve yine diyor ki başka bir rivayette müşrikler Amar İbni Yasir'i ateşle yaktılar. Yani vücuduna ateşle yakmaya çalıştılar. İşkence etmek istediler o şekilde. Bunun karşılığında Amar İbni Yasir yaptığı, O e, ruhsatı kullandı. Yoksa hafif bir ikrahtan dolayı, hafif bir sıkıntı gördüğünden dolayı veyahut da tahmin edilen ama kesin olmayan bir ikra varsa ona ne denmez? İkra denmez. Bu ikra meselesini yine biraz daha açarız. Bununla ilgili birkaç kısa daha var. Onlar anlatır ondan sonra sekizinci maddeye geçiniz inşallah. Vakı'l duan elhamdülillahi